Sakın ha Ebeveyn-i Rasulullah hakkında bazı dar görüşlü, cahil kimselerle ilgili konuşmayınız. Ana, Peygamber-i Rasulü vası küfür üzere gitti falan diye sakın ha, amucası falan diye. Sakın <gülüyor> öyle şeyle konuşmayınız. Hiç allah Teala inciyi alır da kamuklarını atar mı? Ya okumuyor musun sen allah iyi dikkat et konuştuğum söze. <gülüyor> Allahümme <gülüyor> sallâ alâ seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Muhammedin kemâ sallîte alâ İbrahim diyoruz bak. Ve alâ âli İbrahim. Ya Rabbi Habibim Muhammed'e Muhammed ve Muhammed'in âline ve İbrahim'e ve İbrahim'in âline salat et namazda. Vücud hükmündedir. Aşklar için farz-ı âyindir. Bırak kıyım kaidelerini şimdi. Okuması kadar sünnettir. Ama aşklar için vacib ve farz şeyindendir. Farz-ı âyindir yani. Peygamber'e salat okumak. Ne kadar Resulullah'a salat okursan o kadar Allah'a Allah. yaklaşırsın. Allah sana yaklaşır. Âli evet. Muhammed'den mürat Ehli Beyti Mustafa ve Ezvacı Tahirat ve peygamberin hıssında akrabasıdır. Ve peygambere karim olan eshaptır ve emliyaullahdır. Ali Muhammed ve Ali İbrahim'e gelince İbrahim Aleyhisselam'dan peygamberimiz kadar peygamberimizin dedeleridir. Onun için peygamberin babası anas hakkında konuşulmaz. Terbisler, züm yoktur. Vakti cahiliyette bulunmuşlar ve onlar bu vahiydiler yani. Allah-u birine inanıyorlardı. Hatta Abdülmuttalip Hazretlerine... Evet, Cenab-ı Peygamber'in dedesine. Dediler ki, hiç bizim kavmimizde Muhammed ismi yoktu. Sen bu çocuğa yani, Cenab-ı Fahra-ı Muhammed ismini nereden buldun koydun dediler. Buyurdu ki, Ali olan Allah bana emr ferman buyurdu ki, o torun Muhammed'e, Muhammed isim ismini verir. O gün şu sözü söyledi, ben söylemedim, çünkü ters anlayan olabilir diye. Gökteki Rab dedi ki, gökte manasıydı, burada Ali olan manasınadır. Küffarı haki sarı Allah'ı gökte bilirlerdi. Bazı ayetlerde de aynı şekilde nazil olmuştu. Kafirin itikadı üzerine. Semada semadigine emin mi olduğunuzu Allah ve Teala? Allah semada değil. Fakat küffarı haki göre Allah semadadır bunların itikadına göre. Onların itikadıyla nazil olmuş Kur'an'ı geri.